Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereketü. Size bu sefer Kanada'dan hitap ediyorum. Montreal şehrine 100 150 kilometre mesafede bir yerdeyiz. İstedik ama ulaşamadık Montreal'e henüz. Burada konuşma icap etti. Buraya gelirken ilk önce Niagara diye Türkçe'de söylenen ama burada Niagara denilen Efendim, o meşhur şelaleleri göstermek istemiştim yanımızdaki arkadaşımıza. Onları gördük. Hakikaten çok Allah'ın e, ibretli bir manzara. Tabiatın bir görülmeye değer yeri. Oradan e, arabayla e, Ontario Gölü'nün batısından dolaşarak Kanada'nın meşhur Toronto şehrine geldik. Toronto şehrini görünce kendimi 21. yüzyıla girmiş sandım yani o televizyon kulesi o binalar o binaların yüksekliği ve renkleri birbirleriyle uyumu efendim böyle kubbeli bazı başka binalar gördük sanki böyle uzaydaki bir şehre gelmişim gibi düşündürdü beni öyle hayal ettirdi fevkalade güzel fevkalade gelişmiş yerler fevkalade geniş e, ülkeler yani e, Türkiye'mizi düşünüyorum, e, güzel ülkemizi, efendim, buraların cesametine, muazzamlığına büyüklüğüne bakıyorum. Allahu Teala Hazretleri, efendim yardımcımız olsun. E, bir de e, tabii e, burada bazılarıyla ile konuştuğum zaman bir Amerikalı arkadaşına e, birisi tanıdıklarımızdan işte burada 3-4 yıl kalıp da sonra Türkiye'ye gitmek istediğini söyleyince demiş Türkiye bakalım 4 yıl daha duracak mı? Yani Amerikalı söylüyor bunu. Çok üzüldüm. Fevkalade beni etkiledi bu söz. Niye demiş arkadaşımız? İşte demiş Yunanlılar var. Ermeniler var. Efendim daha başka yıkıcı faaliyetlerde bulunan gruplar var. Yani 4-5 sene daha gitmez gibi böyle bir izlenimde bir fikirde olması bir Amerikalı'nın böyle bir Türkiye ile ilgilenen bir kişinin böyle demesi beni çok üzdü tabii. Bir üniversitede profesörmüş. Allah devletimize, milletimize, efendim hürriyetimize, saadetimize, ecdadımızın yadigarı, efendim topraklarımıza zeval ve zarar verdirmesin. Allahu Teala Hazretleri hepimize yani o topraklarda yaşayan bütün kardeşlerime akıl fikir güç kuvvet ihsan etsin. Yanlış işler yaptığı birbirleriyle çatışıp çekişip düşmana fırsat tanımasınlar ve memleketin sahibi olan efendim kardeşlerimiz de bütün yani vatanını seven kardeşler olarak hepimiz de vatanımızı böldürmemek için bu gücümüzle çalışalım. Aksine ben Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğim zaman Avrupa'dan efendim burada böyle 50 kadar ...devletin, state'in... ...Amerika Birleşik Devletleri'ni... ...meydana getirmesini... ...görünce... ...ve muazzam toprakları, çok geniş imkanları... ...çok yüksek binaları... ...böyle fevkalade... ...canlı iş yerlerini... ...ticareti çalışmayı görünce... ...demiştim ki ne olur... ...yani biz de... ...çevremizdeki ülkelerle böyle güzel... ...komşuluk münasebetleri içinde anlaşarak... ...budutlarımızdan geçişleri... ...kolaylaştırarak bir büyük birlik meydana getirsek de efendim şarttan garba doğudan batıya efendim her yere rahatça gidip gelebilsek bir zamanlar kendimizin idare ettiği diyarları efendim e, böyle rahat görebilsek gümrük engelleri sınır sıkıntıları efendim vize mecburiyetleri olmasa Amerika'nın yani bir yerinden seyahate başlıyorsunuz. Efendim bizi mesela davet ettiler. Kaç tane Eyalet geçerek, kaç tane devlet geçerek falancadan filancadan filancadan filancadan bir yere gidiyorsunuz. Hiçbir şey yok. Efendim ne kadar güzel. Yani biz de böyle e, birlik ve beraberliği sağlayabilsek e, ne kadar iyi olur diye düşündüm. Bir bu birlik beni çok etkiledi. Birlikten ne kadar büyük bir güçün doğdu. Koskocaman bir kıta parça parça paylaşılmış ama sonunda birleştirilmiş bir birleşik devlet olarak idare ediliyor. Biz niye birleşmeyelim? Bu beni etkiledi. İkincisi burada ne kadar bilimsel çalışmalar yapıldığını, ilmin ne kadar ileri olduğunu gördüm. Mesela bir Boston şehrinde 70 üniversite olduğunu söylediler. Tek bir şehirde ve önemli üniversiteler efendim, olduğunu söylediler. Bu ne kadar mühim bir olay. Bizim de ilme irfana yani dünyevi ve uhrevi her çeşit ilme son derece efendim eğilmemiz ve kuvvet vermemiz ve e, ilme sarılmamız gerektiğini düşündüm. Ayrıca bir şey daha çok dikkatimi çekti buraya kadarki seyahatimde bu Amerika ve Kanada seyahatimde her yerde e, seyahat ve gezi yapanların efendim e, faydalanması için basılmış küçük kitapçıkları, kağıtları, tanıtma efendim yazılarını alıyorum, inceliyorum. Efendim, son derece büyük bir din hürriyeti var. Ve anladım ki Amerika'ya Avrupa'dan gelen göç eden grupların çoğu dini duygularla göç, göç etmişler ve belli eyaletlerde, belli şehirlerde yerleşmişler kendi dinlerine göre yaşamaya efendim uygun birer ortam oluşturmuşlar. Bu çok önemli, efendim. E, şeyde e, mesela e, Orta eyaletlerde gezerken Emiş adı verilen e, bir şey gördüm. Efendim topluluk gördüm. Bu Emişler Almanya'dan İsveç, İsviçre'den efendim gelmiş olan e, şeyler. E, bu e, Hristiyan topluluklar. Burada aynen kendi dinlerini, imanlarını koruyorlar ve kendilerinin dinlerini, imanlarını koruması da kendilerinin reklamı oluyor. Herkes onları görmeye geliyor. Okumuyorlar. Efendim siyah elbiseler giyiyorlar, uzun sakallar bırakıyorlar, atlı arabalarda efendim yaşıyorlar. Onlarla e, bir yerden bir yere gidiyorlar. Evlerinde şey var. Efendim gaz yağı lambalarıyla yaşıyorlar. Çocuklarını okutmuyorlar. Okuta, okuyan çocuklarını reddediyorlarmış evlatlıktan diye duyuyorum. Yani netice itibariyle yanlış ama yanlış bir inancı bile muhafaza ediyor. Dün aldığım kağıtlarda bir bölgeyi gördüm. Efendim Barnaba İncil'ine inanan bir grup var. Onlar Allah'ın varlığını e, efendim şey yapıyorlar. E, galiba Hz. İsa'nın da bir efendim e, İncil hakkında Hz. İsa hakkında öbür Hristiyanlardan farklı şeyler var efendim inançlar var onlar da bir şehirde toplanmışlar efendim büyük binalar yapmışlar işte senenin belli günlerinde belli toplantılar tertipliyorlar hatta gelenlere tabii yanlış bizim inancımıza göre efendim hacı unvanı veriyorlar. İşte hacca gelenlere kolaylıklar, kalacakları yerler filan diye sözler yazmışlar o okuduğum kağıtlarda. Ama bir şey görülüyor. Amerika'da din hürriyeti var. Yani her çeşit inanca sahip, yüzlerce ayrı grubun inanç hürriyeti var. Bu çok önemli bir şey. Allah bize de bir hoşgörü ihsan etsin. Yani kimisi şu mezheptekini görmüyor, kimisi bu mezheptekini görmüyor. Hatta müslüman olanlar arasında efendim birbirlerine kaşları çatık ası mahsubane duygularla bakanlar var. Efendim mezhep farkları, tarikat farkları, meşref farkları Efendim, düşünce farkları, yaşam farkları sev kızgınlıklara sebep oluyor bizim ülkede. insanlar arasında kopmaya, çatışmaya sebep oluyor. Halbuki Amerika'da ilgi çekici bir şey olmuş. Sırf oraları, onları görmek için gelenler var. Herkes kendi bildiği gibi yaşıyor ve hiçbir şey demiyorlar. Bunlar çok önemli. Tabi bunların bilinmesi de önemli. Benim onun için bu Amerika gezisi kendi zatım için şahsım adına konuşuyorum. Bana çok faydalı oldu. Yani hürriyetlerin ne kadar geniş olduğunu ve bizde ne kadar çok efendim şey yapıldığını, baskı altında tutulduğunu görmüş oldum. Ee, çok üzüldüm tabii ülkem namına. Şimdi burada mesela gece 10'a kadar, gece gündüz seyahat ettiğimiz için görüyoruz. İş yerleri, dükkanlar açık. Halbuki bizde mesela 6'dan sonra belediye emriyle kapalı. Veya efendim belediyedir galiba bu kararı veren. E, hükümetin emriyle kapalı niye kapalı bak işte bunlar açık pekala herkes de memnun gündüz çalışan akşam arabasına atlayıp efendim iş yerine gelip orada alışveriş yapabiliyor muazzam çarşılar ışıl ışıl pırıl pırıl cıvıl cıvıl muazzam bir ticari faaliyet demek ki olabiliyor de demek ki yasakçılığın dışında yasakçılık olmadan her şeyi hoş gören e, bir toplum Amerika burasını görmemiz lazım ve de bu hale getirmeye çalışmamız lazım. Çevremizi hoş gören, bizden başka düş düşünenleri kınamayan, hoş gören ve herkesin huzur içinde kendi inancına göre giyinip, ibadet edip yaşayabildiği bir toplum oluşturmak çok önemli. Bu da tabii e, ilimle, irfanla, e, ileri ülkeleri tanımakla olacak. Sanıyorum bizim bazı kimseler Türkiye'de ileri ülkeleri tanımıyorlar. Bu kadar açıklamadan sonra Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet edilmiş olan bir hadisi şerifi efendim size okuma başlamak istiyorum. Selasetün tesaqfiru lehumu ve nehar velmelagi el ulama'u sadaka Rasulullah fi Peygamber efendimiz İbn Abbas radıyallahu anhumanın vivate ettiğine göre yani Hazreti Abbas isimli amcasının oğlu Mübarek Abdullah'ın rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuşlar: Selasetin üç cins zümre üç grup insan vardır ki tesāfiru onlar için istiğfar eder essemāvatu vel artık gökler ve yer teve ve istiğfar eder onlar için velleylūven nihār Efendim gece ve gündüz on onlar, onlar için dua eder yani yer zaman ve mekan yerler ve gök gürler Geceler, gündüzler bunları seviyor. Vel melaike, ve melekler de onlar için dua ederler. Kimdir bunlar? El ulema, birincisi alimler, başta bu zikredilmiş. Vel müteallimun, ikincisi ilim öğrenenler. Vel ashiya, üçüncüsü de cömert insanlar. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bu Amerika, Kanada, Avrupa gezisinde çok kesin olarak gördüm ki, efendim hayatın devamı için ilim çok önemli mutlaka çağdaş ilmi yakalamalıyız ve mutlaka hepimizin ilme sıkı sarılması ilmi vasıtaları elde etmesi ve kullanması lazım bunları kullanmadan bu ileri ülkelere yetişmemiz ve çağı yakalamamız ve onların karşısında hürriyetimizi, istiklalimizi korumamız bile mümkün olamayacak onun için topluca bir ilim verliği yapma yani çağdaş ilmi yakalamak için 21. yüzyıla hazırlanmak için 21. yüzyıla 3 sene kala efendim bu çağdaş ilmi yakalamak için e, mutlaka ilme sarılmalıyız Bilgisayarla, efendim kütüphanelerle antiköbedilerle özel e, ilimlere dair efendim en yeni en kıymetli bilgileri alarak yabancı dil öğrenerek efendim özellikle Amerika'yı Avrupa'yı ihmal etmeden Japonya'yı efendim Çini göz ardı etmeden mutlaka ilme sarılıp çalışmamız ve bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bir şeyler arayıp bulmamız gerekiyor efendim. Bizim de buluşlar yapmamız gerekiyor. Bizim de hatalarımızı anlayıp o hatalardan kurtulma çarelerini tespit etmemiz gerekiyor. Bizim de efendim atılımlar yapmamız için bize neler gerekliyse onları sağlamamız gerekli, ye, gerekiyor. Bu da alimlerle olacak. Alimlere hürmetle olacak. Alimler tabi sınıf sınıftır, derece derecedir hatta iyisi ve kötüsü bile vardır bazı alimlerin efendim ilmini kötüye kullandığı için dünya menfaati sağlamakta kullandığı için Allah'ın rızasını düşünmediği için cehenneme atılacağını dahi bildiren hadis-i şerifler var ama esas itibariyle ilim ve alimler kıymetli alimlerin en kıymetlisi Allah'ı bilen alimlerdir Allah'ı bildiren alimlerdir yani evliyaullah'tır dini ilimlere aşina olan kimselerdir ama ama öteki ilimler öteki ilimleri bilen alimler de mümin oldukları takdirde onlar da başlangıcıdır kıymetlidir onun için hepimiz alim olmaya çalışalım ya da efendim alimleri destekleyelim ikincisi böyle yerin göğün gecenin gündüzün efendim tövbe ve istiğfar edip Allah'a yalvarıp lehine efendim dua bulunduğu kimselerin ikinci grubu bel müteallimun öğrencilerdir öğrenenlerdir bu da çok önemli tabi alim İnsan alim olmak için de önce öğrenci olmalı. İlimi öğrenmeye başlamadan alim olunamıyor. Onun için e, öğrenciler de çok kıymetli. Öğrencilere değer vermeliyiz, önem vermeliyiz, desteklemeliyiz. Efendim, zekatlarımızı vermeliyiz fakir olanlara, zeki olup da okuyan, okuyamayanlara yardımcı olmalıyız. E, eğitim müesseseleri kurmalıyız, eğitimi engellememeliyiz. Efendim, e, başarılı olduktan sonra bir kızın başörtüsü kusur görülmemeli. Efendim, bir öğrencinin sakalı, efendim e, bir mani teşkil etmemeli. Alimlere verdiğimiz kıymet kadar ilerinin alimleri olacak olan öğrencilere de kıymet vermeliyiz. Üçüncüsü vel ahkıya yani sahih kimseler, cömert kimseler. Bunlara da yer, yer ve gök, yerler ve gökler ve gece ve gündüz de ve ve istiğfar eder. Çünkü her şey bir bakıma da maddiyata dayanıyor. Yani işin her atılımın bir parasal yönü oluyor. Bunun sermayesini nereden bulacağız, bu işi nasıl yapacağız diye. Bunu çok açık olarak bu seyahatimde gördüm. Hakikaten para imkanlarını, maddi imkanlarını bir araya getirmesi lazım. Müslümanların yapması gereken hayır hizmetlerini böylece yapması lazım. Veyahut diğer milli ve efendim dini atılımlarını paralarını bir araya getirerek yapması lazım. Para yönünden kuvvetli olduğu zaman bütün işleri kolayca yapmak ve en iyi cihazlarla en hızlı şekilde yapmak mümkün oluyor. Burayı gezdiğimiz zaman izlediğimiz toplumda dikkatimizi çeken en mühim nokta din müesseselerinin ve din adamlarının yani e, burada tabi e, Yahudiler var ve Hristiyanlar var. Hristiyanların çeşitli mezhepleri var. Hindular var. E, son derece zengin olduğunu gördük. Son derece zenginler. Bunlar binalarından belli, mülklerinden belli. Efendim ellerindeki imkanlar son derecede fazla. İşte böyle bu imkanlar tabi e, onlar tarafından kullanıldığı için e, yanlış da olsa fikirleri onları e, yanlışları saklayıp kendilerini efendim güzel gösterip taraftarlarını koruyabiliyorlar buna rağmen azalma oluyormuş ama yine de dimdik ayaktalar ve toplumun son derece efendim dine saygılı olduğunu din adamlarına saygılı olduğunu görüyoruz e, Dini yaşadığını görüyorum yani söyleyebilirim ki İngiltere'den Avrupa'dan efendim Amerika'daki halk daha dinler, dinine daha bağlı ama yanlış temenni ederiz ki Doğruları anlatan müesseseler kurulsun, doğruları öğrensinler, kabul edebilirler, İslam'a girebilirler. Efendim yeter ki doğruları anlatacak müesseseler, efendim hazırlansın ve onu sağlayacak insanlar gelsin, buralarda dolaşsın, anlasın. O zaman onlar gerçekleri görüp doğru yola gelebilirler. Bu hadis şeriften anladığımız efendim ve e, almamız gereken dersler nedir? İlme önem vermeliyiz alim olmaya çalışmalıyız çocuklarımızı alim yetiştirmeye çalışmalıyız çağa göre yetiştirmeliyiz 21. yüzyıla uygun yetiştirmeliyiz çocuklarımız da efendim onların hocaları da çok muhterem el üstünde tutulmalı bunlar Allah'ın sevdiği insanlar mümin oldukları takdirde tabii bunlar için gerekli mali imkanları yardımları da zenginler efendim keselerini açıp sağlamalı onlar da Allah'ın sevgili kulu oluyor. Sevgili kulu olduğu için yerler ve gökler, geceler, gündüzler onlara teve ve istiğfar ediyor. Allah Allah'a onlar için dua ediveriyorlar. Bu çeşit çalışmaların yapılmasını candan duygularla burada böyle çok etkilenmiş olarak buradaki e, efendim, ilerilikten ve canlılıktan etkilenmiş ama ülkesini seven bir insan olarak ülkesini de Böyle olmasını temenni eden bir kimse olarak bu hadis-i şerife önem vermenizi rica ediyorum. Efendim ilme koşalım, çocuklarımızı alim yetiştirelim ve kesenin ağzını açıp dinimiz için gayret edip çalışalım. Bir hadis-i şerif daha okumak istiyorum. Selasetün le'anet le'antuhum emirun zalimun ve fasikun kad bir bi fıskıhi ve mübdedi'un yenhedimu sünneten i̇bn Ömer radıyallahu anhmadan bu ikinci hadis-i şerif. Bu da efendim e, bizim dertlerimizle ilgili olduğu için, önemli bazı konulara işaret ettiği için okumayı uygun gördüm. Selasetün laantün buyuruyor Peygamber Efendimiz. Üç grup insan vardır ki ben onlara lanet ederim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimseye beddua etmezdi. Ben lanet edici bir peygamber olarak gönderilmedim buyuruldu Ya Resulallah bunlar bize işkence ediyorlar. Bunlara lanet et de Allah bunları kahretsin dediği zaman ben lanetçi peygamber olarak gönderilmedim. Ya Rabbi kavmim bilmiyor bunları hidayete sevk eyle, bunları affeyle, bunlara doğru yolu göster diye. Böyle merhametle dua eden peygamber efendimiz üç sınıf insana ben lanet ederim buyuruyor. Lanet ettim bile demek yani mazi sigasıyla işin kesinliğini göstermek bakımından, işin ciddiyetini ve vehametini göstermek bakımından önemli. Kimmiş bu Resulullah Efendimiz'in hiç sevmediği ve mutlaka lanet edeceği, lanet ettiğini kesin olarak belirttiği efendim, üç sınıf insan kimmiş? Bunları da görelim. Çünkü bunlar da çok önemli. Bir, emirun zalimun. Zalim bir emir. Yani kendisinde emretme hakkı, selayeti, mevki, makamı dolayısıyla imkanı, emretme imkanı olan ama zalim olan bir kimse. Peygamber Efendimiz ona lanet ediyor. Tabi emir deyince, mesela Müslümanların başındaki kimselere emir, müminin denilir. Yani müminlerin emiri denilir. Ama her işin, yani her emrin başındaki sorumlu kişiye de emir denir Yani o emri yönetmekle sorumlu insan demek. Binaenaleyh mesela devlet su işlerinin başındaki kimse de bu Arapçanın mantığına göre, kelimenin kullanış şekline göre o da emirdir. Karayollarının başındaki de emirdir. Demiryollarının başındaki genel müdür de mesela emirdir. Veyahut efendim, Tarım Bakanlığında toprak mahsulleri ofisinin başındaki kimse emirdir. Neden? Emretme selahiyeti var. Yani hak ve selahiyet sahibi emir ve komuta elinde olan. Yalnız asker değil, böyle ümmetin işini Görmek üzere bir görevin başına getirilmiş emretme hakkına, selahiyetine, makamı dolayısıyla sahip olan her kimse emirdir. En başındaki, hepsinin başındaki sultandır. O en büyük emirdir. emir müminindir. Ötekiler derece derece daha küçük sorumlulukları yüklenmiş emirlerdir. Emir eğer adaletle hareket ederse yönetici, emir ve komuta sahibi komutan veya kaymakam veya genel müdür veya efendim sorumlu bir kişi. Eğer e, adaletle hareket ederse Allah sever. Ama zulüm yaparsa yani haksızlık yaparsa efendim e, baskı yaparsa ezerse efendim haklıya hakkını vermezse efendim haksıza iltimas geçerse efendim veyahut birilerini mazlumları, zayıfları ezer, innetir, ağlatırsa tamam. Resulullah Efendimiz böyle bir kimseye lanet ediyor. Resulullah da bir kimseye zane, lanet etti mi, o dünyada da, ahirette de iflah olmaz. Dünyada da cezasını çeker, ahirette de belasını bulur. Bir bu. İkincisi ve fasıkun kad alene bir fıskı, bir günahkar ki günahını korkmadan aşikare işliyor. Ona da Resulullah Efendimiz anette de kusursuz kul olmaz günah işle işlemeyen kaç kişi vardır gece gündüz işleri isyan kamu dediği gibi efendim şairlerin insanların çoğu hata işler günah işler ama efendim yani biraz da Allah'tan korkup utanıp efendim kendi sakınması çekinmesi lazım e hiç böyle yapmıyor efendim günahını açıkça işliyor pervasızca, küstahça yaparım ne olacak ya filan gibilerden efendim dikleniyor açıkça günahını işliyor tamam bu daha fena çünkü gizli bir yerde gizli bir suç işlerse insanın kendisiyle Allah arasında kalır Allah dilerse affeder dilerse efendim cezalandırır ama aşikare yapıp da fıskını, fücurunu, günahını aşikere yapıp da bir de utanmadan, arlanmadan dikleniyorsa efendim, devam ediyorsa o zaman o başkalarına kötü örnek olur. Resulullah ona lanet ediyor. Yani böyle bir kimse çok daha tehlikeli bir günahkar oluyor. Yani kendi başına bir köşede sessizce günah işleyen kendisine ait bir suçu, kendisine zararı olacak bir suçu işleyen o da günahkar ama böyle kalkıp da işi aşikere yapan o zaman e, Allah'tan korkmadığını ilan etmiş oluyor. Pervasızlığını göstermiş oluyor. Başkalarına da kötü örnek oluyor. Ona da Resulullah lanet eder. Ve üçüncüsü ve on yehdimü sünneten. Sünneti yıkan bid'atçı. Biliyorsunuz dinimizin efendim, bugüne kadar sapasağlam tertemiz kalmasının sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatının çok teferruatlı olarak çok sağlam bir şekilde Allah razı olsun din alimleri tarafından satır satır kelime kelime efendim çok sağlam bir şekilde tespit edilmiş olmasıdır. Biliyorsunuz Peygamber Efendimizin sözleri hareketleri hatta bir olay karşısındaki davranışı susması konuşması efendim bunların hepsi bizim için dinimizde birer önemli kaynaktır fıkıh ahkamının efendim kaynağıdır. Şimdi bunlar çok güzel tespit edilmiş olduğu için büyüklerimiz din alimlerimiz eee sünnet-i seniyeye, nebeviyeye uygun olarak yani tam Resulullah'ın yolunca yürüyüp gelmişlerdir. Tertemiz Müslümanlar olarak bu aşaya kadar gelmişlerdir. Bunu ne bozar? Sünnete uymayanlar bozar. Dinde efendim sünnete uymayıp bidatlar ortaya çıkaranlar bozarlar tabii. Onun için bidatçılar çok kötü insanlardır. Bidatçılar yani ortaya sonradan böyle yeni şeyler çıkaranlar, sünnette olmayan şeyler çıkaranlar. E, yani dini biraz e, her birisi bir miktar bozuyor demektir. Böyle bozanlar cehennemin köpekleri deriz diye. Kilabun nar diye bildiriliyor bir hadis-i şerifte. Bu çok kötü bir şey. Sünnet-i Seniyye bozuldu mu, tahrip oldu mu? İnsanlar darmadan dağılır. Çünkü dinimizin teferruatını sünnet-i Seniyye bildiriyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri zekat veriniz diye buyurmuş ama zekatla ilgili bütün öteki bilgileri Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem sünnet-i Seniyyesiyle bizlere anlatmıştır. Namaz kılın diye buyurmuş ama namaza Sübhaneke ile başlayın veya Fatiha'yı okuyun, Fatiha'dan sonra bir sure ekleyin, rükü edin, secde edin diye. Efendim böyle neler okuyacakları teferruatla peygamber efendimizin hadis-i şerifinde bildirilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim öz olarak işaret buyurmuştur. Peygamber efendimiz tafsilen onu açıklamıştır. Sünnet-i niye bir bakıma Kur'an-ı Kerim'in açıklamasıdır, tefsiridir. E onu ihmal ederse, yıkarsa, bozarsa, ona uymazsa bir insan... Dini çığırından çıkarmış olur. Bu bizden önceki ümmetler peygamberlerinin getirdiği asıl dini koruyamadıkları için dalalete düşmüşlerdir, sapık olmuşlardır. Allah'ın gazabına uğrayacak duruma düşmüşlerdir. Efendim mavdub-i aleyhim olmuşlardır. dallin olmuşlardır. Mudillin olmaktadırlar. E bizim o duruma düşmememiz için Resulullah'ı iyi tanımamız sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılmamız lazım. Öyle olursa efendim tabi o zaman din sapasağlam ayakta durur sünnete uygun olarak kıyamete kadar zaten allah Teala Hazretleri'nin Kur'an-ı Kerim'ine kimse dokunamayacak Kur'an-ı Kerim'in tam manasıyla doğru anlaşılması ve yaşanması mümkün olur ama sünnetler hiçe sayılırsa bidatçılar çıkarsa bidatçılar rağbet kazanırsa İslam'ın aslında Resulullah'ın hayatında asr-ı saadetinde olmayan Sünnetin ruhuna aykırı olan işler efendim yayılırsa o zaman din çığırından çıkar. Dindarlar dinden sapmış olurlar. Doğru yoldan kaymış ayakları yanlış yollara batmış olur. Pataklar saplanmış olurlar. Onun için e, kendileri ve e, etrafını tehlikeye düşürürler. Dünyaları, ahiretleri efendim zarara uğrayabilir. Bunlar e, buna sebep olan bir de sünneti yıkan, sünneti tahrip eden bir de açılar da peygamber efendimizin lanetine uğramış oluyorlar. Onlara tehdit ediyor yani Peygamber Efendimiz. Kimsenin böyle yapmamasını söylüyor. Kimse zulüm yapmasın. Kimse günah işlemesin. Efendim aşikari öyle edepsizce günahı açık açık efendim işleyip bir de sağa sola da efelik taslamasın. Efendim kimse sünnet-i seniyeyi yıkmasın diye onlara karşı ne kadar e her bir ifade kullanmış oluyor. Allah Teala azzetleri bizi efendim her çeşit haksızlıktan, zulümden korusun. İlme irfana uygun olarak yaşamaya muvaffak eylesin. Günahlardan uzak eylesin. Aksine Resulullah Efendimizin tavsiye buyurduğu Allah'ın seveceği güzel amelleri, güzel ibadetleri, taatleri, sevaplı işleri, hayratu hasenatı yapmayı efendim ümmet Muhammed'e faydalı olmayı nasip eylesin. Bidatlardan uzak durup sünnete seniyeye uygun yaşamayı nasip eylesin. Temenni ediyorum ki efendim şu diğerlerde Amerika'da, Avrupa'da, Almanya'da efendim gördüğüm böyle düzen, temizlik, efendim zenginlik, efendim çeşitli hizmetler efendim İslam ülkelerinde de olur. İslam ülkelerindeki o sefalet, o efendim dervedarlık, o gerilik, o efendim üzücü manzaralar inşallah yakın zamanda böyle hayırlı insanların gayretleriyle izale olur. Allah-u Teala azizleri cümlemizi dini İslam'a en güzel hizmet edenlerden, Müslüman kardeşlerine en faydalı efendim çalışmaları yapanlardan eylesin. Kardeşlerimizin mutlu olmasını sağlayacak, rahat etmesini sağlayacak, başkalarının yüzünün gülmesini sağlayacak, onlardan dua almaya sebep olacak, işler yapmaya Allah cümlemize nasib-i Ömrümüz hayırla, hasenatla geçsin. Allah hayırlı, verimli, uzun ömürler ihsan eylesin cümlemize. Hüsnü hadimeler ile Allah'ın sevdiği kullar olarak şöyle kelime deyni, şehadeteyni güzel güzel iman ile söyleye söyleye eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye diye aşk ile sıdk ile mümini kamiller olarak ahirete köşüp cennetiyle, cemaliyle Rabbimizin müşerref olmayı, rıdvan-ı ekberine ermeyi, yani razı olduğu kullar olmayı, cennetine sokup taltip eylediği kullar olmayı cümlemize nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Peygamber Efendimiz'in şefaatine, sevgisine, iltifatına mazhar olmayı nasip eylesin. Lanetine uğrayanlardan sevmediği, efendim havz-ı kevserine melekler getir, geliyorken melekler yollarını kesip Azap melekleri, zebaniler alıp bazı kimselere götürecekler, cehenneme atacaklar. Öyle yoldan döndürülenlerden eylemesin. Allahu u Teala Hazretleri mübarek günler, geceler hürmetine dualarımızı kabul eylesin. Cümlemizi dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına mazhar eylesin. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.